elbise ve benzeri bir şey karşılığı kadınla evlenmemize ruhsat verdi. Bundan sonra Abdullah İbn Mesud Allah sizin için helal Allah'ın sizin için helal kıldığı temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ayetini okudu. Maide 87. ayet. İşte bu rivayetler bir dönem cevaz verildiğinin rivayetleri, cevaz verildiği hakkındaki rivayetler. Nese dediği hakkında da şöyle rivayetler var.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 ittifak etmişlerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.